أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا موضل له ومن يؤدل فلا هادل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد؟ Fe yine Haidar hadis-i kelamullah ve hayrar hadîdî hadîm Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'a'l umûri muhtesasatuha ve kulla muhtesarun bid'ah ve kulla bid'atin belâre ve kulla de'lanetun finnar emma ba'd. ondan yardım ve mağfiret dileriz.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 Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Ve her bidat, dalalet, her dalalet de ta ateştedir. Kardeşlerim mealimize 8. sure olan Enfal, El Enfal suresiyle devam edeceğiz inşallah. Öncelikle sure hakkında yine çok kısaca ben bazı bilgiler vermek isterim. 75 ayettir Enfal suresi. 30-36. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de denilmiştir. Enfal, ziyade manasına gelen nefl kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevabı ek olarak alınan ganimet valına da nefl denilmiştir. Surenin 1. ayetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu atı verilmiştir Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve peygambere aittir. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.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 Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın ki Allah size iki taifeden eden kervan veya kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu.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 Çünkü Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın verdiği pisliği yani verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbim meleklere, ben muhakkak,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 Şimdi unutalım. Kafirlere de bir cehennem ateşinin azabı vardır. Ey müminler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin, korkup kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekinme veya diğer böl bölüğe ulaşıp mevzu tutma durumu dışında kim böyle bir günde onları arka çevirirse muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı onu. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir ve bilendir. Evet, 18. Bu böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin tuzağını bozar. Ey kafirler! Eğer siz fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Yenelim derken yenildiniz. Ve eğer inkardan vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yine peygambere düşmanlığa dönerseniz biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa...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 Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Hatırlayın ki bir zaman siz yeryüzünde aciz tanınan az bir toplum idiniz. İnsanların sizi kapık götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yeryurt verdi. Yardımıyla sizi destekledi ve sizi, temiz size temizinden rızıklar verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve pe peygambere hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bildiniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah en büyük lütuf sahibidir. Hatırla ki... Kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlara sana, Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki evet işittik. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Hani o kafirler bir zamanda ey Allah, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize elem verici bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerken de Allah onları azap edici değildir. Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellileri olmadıkları halde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 İnsanları Allah yolundan alı koymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kafirlikte ısrar edenler ise cehennemde toplanacaklardır. Bu toplama, Allah'ın murdarı temizden ayıklaması ve bütün murdarların bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup hepsini yağarak cehenneme atması içindir. İşte onlar ziyanı uğrayanların kendileridir.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 Eğer imandan yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcılardır. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle kaynaştığı gün, kulumuza indirdiğime inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Allah her şeye hakkıyla kadir, kadirdir. Hatırlayın ki, Bedir savaşında siz vadinin yakın kenarında Medine tarafındaydınız. Onlar da uzak kenarında Mekke tarafındaydılar. Kervanda sizden daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş, sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi,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 Şüphesiz o kalplerin özünü bilir. Allah olacak bir, olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, siz de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Sonra korkuya, korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaran kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de, bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ki ben de sizin yardımcınızım dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve ben sizden uzağım. Ben sizin göremediklerinizi görüyorum, ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetle dedi. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydim. İşte bu ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Bunların gidişatı tıpkı Firavun ailesi ve onların öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onların günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür, onun cezası şiddetlidir. Bu da bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimetleri değiştiremeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. Evet bunların durumu... Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar, Rablerin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahlarından ötürü helak etmiştik. Ve Firavun ailesini denizde boğmuştuk. Hepsi de verdiler Allah katında yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler. Onlar, Kendileriyle anlaşma yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir. Eğer savaşta onları yakalarsan, ibret almaları için onlar ile, yani onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. Anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz döner. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir ve bilendir. Eğer sana hile yapmak isterlerse şunu bil ki Allah sana kafi'dir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekler. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen Yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah Onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kafire galip gelebilirler. Eğer sizden 100 kişi olursa, kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar yani küfrün beynini kırıncaya kadar Hiçbir peygambere esirlerin bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ahireti istiyor. Evet Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah kalplerinize hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse üzülme. Çünkü daha önce Allah'a daha hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar Size onların mirasından bir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aranızda sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın, o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu, Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, Yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar mağfiret, onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kalınız.